sudan gelene hoş geldiniz Ben Akgün İlhan Bugün stüdyoda çok değerli bir konumum var İyi ki geldin vallahi Hayri hmm. Hayri Dağlı ile birlikte olacağız Idea Universal'den veya Idea Universal diyebiliriz evet. değil mi? Evet e, Hayri'nin yaptığı işler olağanüstü güzel işler Tam benlik işler Tam da bu programlık Suya hasret insanları suyla buluşturan Ve insanları suyla güçlendiren işler yapıyorsun Projeler yapıyorsun Hayri Şimdi tekrar hoş geldin Taş Açık mi? radyoya ee, hemen önce şeyi merak ediyorum sen nasıl bu işlere girdin hani öyle bir soruyla başlayalım on seneye aşkın bir süredir sivil toplumun içindesin ve önemli işler yaptın önemli projelerde çalıştın farklı kurumlardaydın ama esas olarak sırt çantanı aldın ve bir ayını Afrika'ya gittiğinde hayatın değişti biraz nasıl oldu bize anlatır mısın ne zamandı ve neler yaşadın? Çok teşekkürler Öncelikle beni burada misafir ettiğiniz için teşekkür etmek istiyorum Biz teşekkür ederiz açık radyo gibi değerli bir platformda yer almak çok benim için onur verici bir şey çok sağ ol 10 yıldır sivil alanda zaten çalışmalarımı sürdürüyordum işte çeşitli vakıflarda derneklerde çalışıyordum ve bir yıllık izdimde çocukluk hayalim olan Afrika'ya e, ...gitme kararı aldım. Bir Neden nesine gittin Afrika'nın? Kilimanjaro bölgesi, Serengeti bölgesi. Yani Kuzey Tanzanya ve Güney Kenya bölgesine. E, bir aylık seyahatim aslında hayatımın kırılma noktası da oldu. E, bir taraftan çok sevdiğim, hayal ettiğim, çocukluk hayalim olan bir coğrafyanın içerisinde buldum kendimi. Bir taraftan bu Afrikalı insanların e, çok sıcak, çok samimi duygularıyla karşılaştım. Bir taraftan da e, orada açlık ve susuzlukla yüz yüze geldim. Bu aslında hı hı. E, benim hayatımı da dönüştüren bir şey, bir şey oldu. E, Sır çantasıyla klimancaraya tırmandıktan sonra köylerde dolaşmaya başladım. Ve e, bir tane köyde beni çok sevip işte sen burada kal istediğin kadar kalabilirsin dediler. <gülüyor> bir Masayi köyü Kuzey Tanzanya'da Masai Mara'da. Ve orada kalmaya başladım. İnsanlar böyle yemek pişiriyorlar. Önce benim önüme getiriyorlar. Çok benim güzel. doyduğumdan emin olduktan sonra kendileri yiyorlar. Ve aynı köyde bir baktık köyün okulu yok. Bir böyle ağaç işte parçalarından yapılmış sıralar var. Hı. Üzeri de işte muz yapraklarıyla kapatılmış. Orada eğitim ihtiyaçlarını gideriyorlar çocuklar. Ve köyün öğretmeni yok. Ben kendimi köyde öğretmenlik yaparken buldum. Harika. Ee, ve aynı zamanda orada yaşarken şunu da fark ettim. Su için yaklaşık üç kilometre yürüyor çocuklar. Ve bunun... Günde üç kilometre yürüyor. yürüyorlar. Günde üç kilometre yürüyorlar. Bu günün yaklaşık beş altı saatini su yolculuğunda geçirmeleri demek. Afrika'da hı. su genellikle kadın ve çocuklara kalıyor. Hı hı. Su mevzusu. Genellikle de kız çocukların herhalde. Genellikle de hı. kız çocuklarına kılıyor. Fatima diye bir kız çocuğu e, Dünyalar Tatlısı e, köyün işte 3 kilometre ötesindeki bir dereden su getiriyor. Bir gün ben de onunla gittim. Su aldıkları dereye bir baktım. Hı. İçerisinde yani bakteriler e, kurtçuklar bir sürü hastalıklar yani o suyu ...hayvanların dahi içmesi... Ee, hmm. ...sakıncalıyken... ...bu köy oradan suyu içiyordu. Öyle saatlerce de taşıyor tabii. Ve evet. Fatima o... ...benim orada kaldığım süre içerisinde... ...hastalandı. Hmm. Ve bu Fatima'nın hikayesi... ...benim için de... ...çok ciddi bir kırılma noktası oldu. Böyle bir hikayeye tanık olan birisi için... ...artık hiçbir şey aynı olmuyor. Artık... E, ...dönüp İstanbul'a geldiğinde benim için her şey değişmişti e, zaten. Dolayısıyla e, böyle bir hikayenin içinden İstanbul'a döndüm. İlk yaptığım şey işimden istifa edip ilk fırsatta hmm. tekrar Afrika'ya tek yöne bilet alıp bu sefer gitmek oldu. Kredi kartlarımı kapattım. E, evime ihtiyacı olanlara dağıttım ve tek yöne bilet alarak e, Afrika'ya döndüm. Bu sefer oradaki insanlarla birlikte çalışmak için. E, oradaki hmm. insanların hayallerinin ...gerçekleştirilmesine bir katkı koymak için Aslında te oldu. en temel yaşam hakları için. Aslında en evet. temel yaşam suya hakkı için. Suya erişim hakkı, geçtiğimiz Dünya Su Gününde de 22 Mart'ta hatırlarsan... ...suya erişimde kimseye geride bırakmamak gibi bir şiarla yola çıkılmıştı. Ama baktığınız zaman yani dünyada pek çok insan hala suya erişimde büyük sıkıntılar çekiyor. İşte bu senin anlattığın hikayeler onlardan bir tanesi. Evet, bu konuya birazcık e, derinleşince, e, kafa yorunca şunu fark ettim: dünyada neredeyse bir milyar insan, bizim çeşmelerimizden açıp her ulaşabildiğimiz suya bir milyar insan ulaşamıyor. Bu ciddi bir adaletsizlik sorunu. Yeryüzünün e, bu sorunu çözme, çözecek çözecek çözümlerim yok, kaynaklarım yok. Hayır yeryüzünde bunu çözecek. Teknolojimiz de var, kaynağımız da var. Ama birilerinin yola çıkıp bu insanlarla birlikte çalışıp oradaki yerel potansiyeli harekete geçirmesi gerektiğinin farkına hmm. vardım. Bu yolculuğun evet. temel motivasyonu da oydu zaten. Ee, sonrasında o köyün ben işte Facebook'tan arkadaşlarımdan rica ettim. Böyle bir köy var arkadaşlar. Ee, lütfen siz de küçük katkılarınızı yapalım ve bu köyün problemini çözelim dedim. Hmm. Ve dört bin Dolar gibi bir paraya ihtiyacımız vardı o köyün su problemini çözmek için sondaj açmamız gerekiyordu. 5.200 dolar toplandı sonucunda. Küçük benim kendi çapımda başlattığım. Sadece kampanya. kendi çevrenden yani bu. Evet. Ben o artan 1.200 doları geri insanlara gönderelim falan diye düşünürken insanlar bunu da başka yerde kullan o zaman dediler. İkinci köy üçüncü köy derken e, artık hayrından çıktı her şey ve bir sivil toplum kuruluşunun da Hı -hı. doğuşuna vesile oldu. ...Idea Universal'ı da e, böylelikle kurmuş olduk. Evet. E, yeryüzünde suya ulaşamayan bir milyar insanın... ...gece yatağa aç girmek zorunda kalan bir milyar insanın... E, ...kalıcı şekilde dönüşülmesini... E, ...kalıcı şekilde hayatlarının... E, ...daha e, anlamlı, daha hayal kurabilir, daha e, manalı şekilde dönüşmesi için... ...bir hayal ortaya koyduk ve Idea da e, böylelikle kurulmuş oldu. Evet, kaç kişiye yardım ettiniz? Kaç kişinin hayatına dokundunuz şimdiye kadar? Yola çıktığımızdan bugüne yüz bin insanın hayatına dokunmuşuz kalıcı projelerimizle. Çok güzel bir rakam yani gerçekten. Yüz bin kişiden bahsediyoruz. Ve evet, kalıcı olarak. Kalıcı olarak. Buradaki kalıcı ve sürdürülebilir konusu, konusu çok önemli. Çünkü Afrika'ya yüz yıldır yardımlar yapılıyor ama e, en büyük problem de sürdürülebilirlik. İşte biz bu konuya özellikle önem veriyoruz. Sürdürülebilirlik konusu bizim için çok çok önemli ve e, insanları yerel potansiyeli ortaya çıkarmak ve insanlarla oradaki yerel insanlarla birlikte projeleri geliştirmek, uygulamak ve sonrasında takibini yapmak bizim için çok önemli bir konu. Böyle yapıyoruz. İnsanların hayallerini dinliyoruz. E, en çok ihtiyacı olan köylere gidiyoruz. ...en uzak köylere kimsenin bilmediği unutulmuş köylere gidiyoruz ve bu unutulmuş insanlarla birlikte tekrar hayal kuruyoruz ve onu gerçekleştiriyoruz. Bunun içerisinde su en önemlisi çünkü su olmadan hiçbir şey olmuyor. E, su olmadan oraya en gelişmiş hastaneyi de yapsanız hastalıkların önüne geçemiyorsunuz mesela... Su olmadan orada tarım da olmuyor. Gıdaya da erişmekte zorluk çekiyor insanlar. Dolayısıyla e, suyu tarım ve enerjiyle birleştirerek bütüncül projeler geliştirmeye başladık. Ve e, akıllı köy modelimiz doğdu. Hı. E, ben orada yaşa yaşarken e, tıpkı Afrika'daki insanların yüzde sekseni gibi bir, dolar bir doların altında yaşamayı deneyimledim. Evet. Bu bana e, sorunların çözümünde Gerçekçi e, öneriler getirmeme katkı sağladım. Dolayısıyla buradan aldığım deneyimle de yereldeki insanların katkısıyla da akıllı köy modelini geliştirdik ve akıllı köy birleşmiş ülkelerin de şu anda dikkatini çeken ödül alan e, kalıcı dönüşüm getiren bir model olarak şu anda 30 tane köyde Afrika'da ve Asya'da uygulanıyor. Harika. Şimdi oraya gelecektim bende. Hani Afrika'dan başladınız ama kıtaları evet. da fethetmeye başladınız yani. Asya'da evet. var. Şimdi herhalde Güney Amerika'da da bir şeyler düşünüyorsunuz. Birazcık da onlardan bahset istersen. Doğu Afrika'dan sonra e, su savaşları belgeselinin de yardımıyla e, Nepal'de de çalışmaya başladık. Nepal e, bir taraftan evet e, su kaynakları açısından yoksul bir ülke değil ama yönetimsel bir takım zorluklar var ve ciddi bir deprem yaşadılar iki yıl önce. Depremden sonra e, ciddi salgın hastalıklar, kolera gibi, veba gibi salgın hastalıklarla baş ediyorlar. E, dolayısıyla orada da e, geçtiğimiz aylarda dört tane e, köyde projelerimizi hayata geçirme fırsatı bulduk. Bunu da böylelikle e, dinleyicilerimiz e, belki Su Savaşları belgeselini takip ederek e, bu hikayeleri birebir e, izleyebilirler. Bu hikayelere Aha. tanık olabilirler. TRT'de olduğunu da söyleyelim yani Su Savaşları adlı belgeselin evet. ne kadardır TRT devam ediyor? Diyelim. TRT belgesel. de pardon. Hı. Tabii bir sürü kanal var doğru. Eee TRT belgeselde ne zamandan beridir devam ediyor bu? Bunların gösterimi. Proje 3 ay önce başladı. Halihazırda 5 bölüm gösterildi. Hı hı. Her bir başka bir ülkede mi oluyor? Başka yerlerde mi oluyor? Nasıl oluyor? 3 3'er bölüm çekiyoruz her ülkede. Mesela hı. Tanzanya'da 3 bölüm çektik. Nepal'de üç bölüm çektik. Hı. Ve bunlar şu an Tanzanya'daki bölümler yayınlandı. Ee, Nepal'deki bölümler de bu haftalarda yayınlanıyor. Çok ee, güzel. izleyelim o zaman. Dinleyicilerimiz TRT'nin, TRT, TRT belgeselinin internet sitesinden yayın akışına ulaşabilirler. Tekrarları yayınlanıyor belgesellerin sık sık. Ee, oradan izleyebilirler. Harika çok güzelmiş. Şimdi daha konuşacağımız çok şey var ama senin seçtiğin bir şarkıyla devam edelim istiyorum ben Hayri. Şimdi bakalım doğruyu söyleyebilecek miyim ismini. Evet. Ee, senin tanıdığın bir müzisyen bu değil mi? Evet tanışmıştık. Evet. Ee, Batı Afrika'da Gambia'da kendisiyle hmm. tanışmıştım. Evet. Bence yani Batı Afrika'nın kora müziğini yapıyor ve çok yüreğe dokunan müzikler. Evet ben de dinlediğimde çok hoşuma gitti. Şimdi Osman Savane'den dinleyelim. Jaliba Kuyate. Kuyate. Umarım doğru söylemişim. Çok doğru. <gülüyor> Dada den ma uzumanisoni oswo ila buñani embei Bola bara bunku mama le gido Yormo balebu per meo di meo va di bane zaoneke mao paduka za mazoneke mande mfuzuwado o ile bunyani Nga diva made kusuma Ozo labuya Asi aziz La mina ne derimao Wala minende bidegeti ya dan ba jeri ma o wona It is anyan jeri ma mama min de ke ti yindu laba uman nadi dingom ba Evet sudan gelen de harika bir konum var Hayri Dağlı karşımda ee, onun seçtiği şarkıyı dinledik Osman Savaneh'den. Jadiba Kuyate. Umarım doğru evet. söylemişimdir. Sen de dediniz <gülüyor> zaten. Şimdi ayrı dünyanın çok ciddi bir e, su sorunu var. Senin de bahsettiğin gibi birinci bölümde. Evet. E, insanlar suya erişemiyor. Temiz suya erişemiyor. Bir yandan iklim değişikliği söz konusu. Yani suya erişimi daha da zorlaştıran şeyler var. İdea Üniversal'ın yaptığı projelerde nelere dikkat ediyorsunuz? Yani sizin e, ne yapmaya çalışıyorsunuz? Onu istersen birazcık anlat. Konuyu Aslında e, IDE Üniversal... E, Lin kurmak istediği dünyada e, artık e, temiz bile su temiz olmayan e, su için çocukların e, yaptığı saatlerce kilometrelik işte yolculuğa saatlerce süren yolculuklara yer yok hmm. Biz e, herkesin temiz suya ve gıdaya Eriş, ...erişebildiği bir dünyayı hayal ediyoruz ve bunun için erdim çalışıyoruz. Ve bunun da mümkün olduğunu düşünüyoruz. Yani bir taraftan işte uzaya gidiyoruz, bir taraftan Mars'a gitmekten bahsediyoruz... ...bir taraftan e, inanılmaz teknolojik gelişmeler yaşanıyor. Bence eğer yeryüzünde bir çocuk temiz bile olmayan püsü için kilometrelerce yürüyorsa ve sağlıklarından oluyorsa... Bu teknolojik gelişmeler birazcık anlamsız kalıyor. Birazcık bir ucu eksik kalıyor. Dolayısıyla Hı. biz insanlık olarak yani şanslı bölümü olarak insanlığın e, geri kalan şanssız bölüme yardım edebiliriz ve bu en azından kirli su problemine dünyadaki çözebiliriz. Açlık sorununu çözebiliriz. Çünkü yeterince bunu yapacak kaynağımız ve bilgimiz var. Yeter, yeter ki bir araya gelelim ve e, bir motivasyonla bir ...inançla ortaya koyalım bu enerjimizi. Bu noktada çok önemli bir bilgi var. Dünyadaki tüm savaşlardan daha fazla can oluyor kirli su. evet. Sadece Ve çocukların değil tabii herkesin, herkes için geçer. Kesinlikle. Genelde çocuklarla ilgili rakamlar söyleniyor ama... Evet. Yani göçler herkes oluyor. Herkes için geçen. Evet göçler oluyor mesela. Her on çocuktan üçü beş yaşına gelemiyor Afrika'da. Kirli, çoğunlukla kirli suda kaynaklı hastalıklardan dolayı. Hı. Milyonlarca insan gece yatağa aç girmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bu sorunun çözümü için e, bir hayal koyduk, koyduk ortaya Idea Universal olarak. Ve bunu da nasıl yapıyoruz... Ee, yukarıdan inme bir yaklaşımla değil ya da tek seferlik yardımlarla değil evet. kalıcı dönüşüm getirecek yardımlarla desteklerle yapıyoruz Yerelin potansiyelini yerel liderlerin potansiyelini ortaya çıkarıyoruz ve onların kendi sorunlarını çözmelerini olanak yaratıyoruz hmm. altyapı sağlıyoruz. Çünkü sizden önce de gidenler var oraya. Yani e, sürdürülebilirliği olmadığı için e, belli projelerin evet önünüzde evet. engel bile oluşturuyordur büyük ihtimalle. Kesinlikle kesinlikle e, ba, istatistiklere baktığımızda Afrika'daki su projelerinin %67'si 6 ay içerisinde atıl durma geliyormuş. Çok burada kötü. ciddi bir kaynak israfı da var. Evet. Ee, bir Oradaki taraf, insanların umutlarıyla oynanıyor bir yandan da o var yani. Kesinlikle. İnsanların umutlarıyla insanlar İnsanlar hayal kurmayı unutuyorlar. En büyük zaten e, karşılaştığımız durum da bu. Gittiğimizde o uzak unutulmuş köylerde insanlar hayal kurmuyorlar. E, dolayısıyla e, sadece iyi niyet de burada tek başına yetmiyor. İyi niyeti evet. Biz bilimle, akılla birleştirip sürdürülebilir projeler yapmamız, etkili projeler yapmamız gerekiyor. Ve bunu da yapacak gücümüz var. Bu noktada e, Idea Universal olarak akıllı köyler modelini geliştirdik. Bu akıllı Hı. köyler, e, su, gıda ve enerjiyi bir arada çözen bütüncül Hı. kalkınma modeli, projeleri. E, en uzak, en ulaşılamaz köylerde, en kötü durumdaki köylerde... E, sondajlar açıyoruz. Bu sondajları işte güneş enerjisi su dağıtım sistemiyle destekliyoruz. Ve çok insanların güzel. evlerin önünde 24 saat Dünya Sağlık Örgütü standartlarında suya ulaşmalarını sağlıyoruz. Ardından permakültür Hı -hı. bu noktada çok önemli. Çünkü e, küresel e, işte gıda endüstrisinin Afrika'da da bir takım politikaları var ve Afrikalı küçük çiftçileri de bağımlı hale getirmek gibi bir küresel evet. gıda politikası var. İşte bunun karşısında biz de permakültür modelini e, öneriyoruz. Permakültür modeline insanları yönlendiriyoruz. Permakültür modelinde de insanlar sağlıklı gıdaya erişebiliyorlar ve fazla gıdalarını da satıp gelire ulaşabiliyorlar. Bu e, çok önemli bir dönüşüm getiriyor. Çünkü orada dönen bir ekonomi artık oluyor. Hı hı. Su... Tarımla birlikte birleşince bir şekilde üretim ve üretimle birlikte gelen bir e, yerelden kalkınma söz yani konusu oluyor. Bir güçlenme söz konusu. Artık kendi ayaklarının üzerinde durabilen bir toplum yaratıyorsunuz yani mikro ölçekte de olsa. Kesinlikle. Sonrasında geçenlerde yaptığımız bir ölçme değerlendirme çalışmasında kadınların yüzde altmış bizim kurduğumuz bahçelerden, permakültür bahçelerinden elde ettikleri gelirinin yüzde altmış okul... Eğitim masrafları için harcıyorlar çok. Ne kadar güzel. Yani burada Sudan aslında Sudan gelen para başka yerlere de gidiyor. Başka yani. yerlere de gidiyor. Eğitim gibi çok eğitim gibi çok temel bir ihtiyaca da dokunuyor. E, dolayısıyla orada e, gerçek manada dönüşümü gözle de görebiliyorsunuz. Yaptığımız çalışmalarla da ölçebiliyoruz. Evet. Senin e, anlattığın program öncesi bir hikaye vardı yani ya, böyle. Biz gitmeden önce işte yollar açılıyor falan diye. Evet. Ee, bazı köylere herhalde yol bile yok gitmek için. İnsanlar öncesinden bir hazırlık yapıyorlar herhalde değil mi? Evet. E, bizim geleceğimizi haber olan köyler. Bunu Nepal'de de yaşadık. E, Tanzanya'da da çok sık yaşıyoruz. Bütün işte e, yollardaki kayaları kaldırıp işte çalıları kesip bizim ulaşabilmemiz için yol açıyorlar. Onlarca gün bunun hmm. için uğraşıyorlar. E, bu kadar önemli temizli onlar için. Temiz suyun gelebileceğini hayal etmek bile çok önemli o insanlar için ve bunun için uğraşıyorlar. Dolayısıyla biz de Anadolu'dan aldığımız güçle Anadolu insanının, Anadolu haklarının vicdanı ile yaptığı küçük desteklerle bu çalışmalarımızı yüz bin kişiye ulaştırdık. Evet harika. Peki şimdi oraya gelecektim sen de söyledin. İnsanların bu yaptığınız güzel çalışmalara dahil olabilmesinin yolları nelerdir? Yani bağış yapabilirler ama başka yollar da var galiba. Tabii bağış burada bu noktada çok önemli. Küçük bağışlar, küçük bağışlarla biz yüz bin insana ulaşabildik. Evet. Ee, düzenli e, olarak aylık bağışçımız olursa insanlar e, bu çok daha büyük bir katkıda bulunuyor. Ama destek olmanın farklı biçimleri de var. gönüllü olabilirler bizimle birlikte. İnternet Hı. sitemizden www.ideauniversal.org'dan. Girip gönüllü olmanın yollarını öğrenebilirler. Bizi anlatabilirler etraflarında. Sosyal medyada paylaşabilirler hikayelerimizi. Ee, onun dışında e, bizim toplantılarımıza İstanbul'da sık sık yaptığımız katılabilirler insanlar. E, kendi yerellerini harekete geçirebilirler. Kendi potansiyellerini harekete geçirebilirler. Mesela... Bir şirkette çalışıyorlarsa ya da bir bağlantıları varsa bir kurumsal işbirliği önerebilirler. Bu biz tür desteklere yani. çok çok açığız daha fazla insan ulaşmak için. Evet bildiğim kadarıyla hani gönüllü olduğunda da bir aydan altı aya kadar böyle değişik e, şey seçenekler sunuluyor insanlara değil mi? Evet. Yani bence gönüllü olmanın çok daha çekici bir tarafı var. Çünkü oraya gidiyorsun ve gerçeğin kendisiyle karşılaşıyorsun yani. Orada insanlar nasıl yaşıyor, neler yapıyorsunuz. Onun parçası olmak bence çok heyecan verici bir şey. Evet, buradan... Ben de olmak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Memnuniyetle seve seve. Tabi evet. burada İdeo Üniversal'in böyle tamamen bağımsız e, gönüllü ve evrensel değerlere sahip olduğunu da belirtmek gerekiyor. E, ve de böyle bağışçılarımızın tüm bağışlarının raporlandığını şeffaf Hı, şekilde şeffaf e, e. nereye gittiğini bağışçıların görebildiği bir sistem oluşturduk. Hı -hı. İnsanlar 100 lira da verseler, 50, dola, 50 lira da verseler, 1000 dolar da bağış yapsalar, nereye gittiğini, hangi köyde nasıl harcandığını şeffaf şekilde görebiliyorlar. Hı -hı. Bence bu anlamda da sivil toplum içerisinde yeni bir akım yaratıyoruz. E, sivil toplumu da dönüştürecek bir fikir bu. E, ayrı zamanda bir bağış yapıldığında e, o bağışçının parasının %100'ünün amaca yönelik kullanıldığından Emin olmak istiyoruz. Bu yüzden idari giderlerimiz çok az. Ve dolayısıyla bağışçımız da verdiği paranın tamamının doğrudan oradaki suya ulaşamayan insanlara gittiğinden emin olması durumu söz konusu. Evet, şeyden de zaten görürseniz sosyal medyadan da çok güzel fotoğraflar, videolar paylaşılıyor. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Programımızın maalesef sonuna geldik. Yani <gülüyor> şöyle bir beş program daha konuşulabilirdi aslında. Kesinlikle. Ee, çok güzel hikayeler vardı aslında paylaşmak istediğimiz falan ama zaman kalmadı zaman maalesef. Evet. Hayri iyi ki geldin. Evet e, bu hafta konumuz idea, idea Universal diyeyim. Ya da Idea Universal. Idea hayri üniversal dağılıydı. Evet insanları suyla buluşturan adam ve e, çevresindeki ekibi diyelim. Evet. İyi ki varsınız çok teşekkürler Hayri bir dahaki programa diyelim ya yani başka bir sefer daha seni konuk etmeye çok isteriz başka bir e, projeyle ilgili konuşmak üzere ediyorum. peki <gülüyor> evet Sudan gelende bu haftalık bu kadar diyelim hoşçakalın Sudan gelen suya doğanın bilimin sanatın. Edebiyatın içinden bak bak. Hazırlayan ve sunan Akgün İlhan.